Rızların izinde Ne var bintim Malik Radiyallahu anha Medine her zamanki gibi sakin günlerini yaşıyordu. Neccaroğullarından Nevvar Hatun hamileydi. Doğumuna çok az bir zaman kala, kendisine tesir eden ve unutamayacağı bir rüya gördü. Rüyasında Kabe'nin üzerinde bulunuyordu. Kabe, ender bulunan eşsiz güzellikte yeşil ve sarı ipeklerle kaplıydı. İnce dokunmuş, zarif ipek kumaşlarla süslenmişti. Nevaratun gördüğü rüyanın gelecekte yaşanacak olağanüstü olayların habercisi olduğunun farkında değildi. Ancak bu rüyanın bir işaret olduğunu biliyordu. Ne zaman ve nasıl tecelli edeceğini bilemediği bir alametti bu. Nevaratun bir süre sonra oğlu Seydi, ardından da Yezide dünyaya getirdi. Eşi ve çocuklarıyla saadet ve mutluluk içerisinde yaşıyorlardı. Ancak onların bu mutlulukları fazla sürmedi. Zira yıllarca Medine'yi huzursuz eden bu az harbi patlak vermişti. Medine'nin iki büyük kabilesi Eus ve Hazreç arasında anlaşmazlık çıkmış ve yıllarca sürecek bir savaşa başlamışlardı. Her gün iki taraftan da insanlar öldürülüyor, çatışmalar sürekli devam ediyordu. Huzur ve selamet şehri olan Medine'de kan gövdeyi götürüyordu. İnsanlar korkudan evlerine kapanmış, kimse dışarı çıkamaz olmuştu. Nevvar iki oğlu ve eşi Sabit bin Dahak için endişeleniyordu. Onların her gün çıkan kavgalardan birinde zarar görmesinden korkuyordu. Medine'de can emniyeti kalmamıştı ve her an çıkacak bir kavgada kurban gidebilirlerdi. Çok bir zaman geçmeden Nevvar Hatun'un korktuğu başına geldi. Kocası, bu kardeş kavgasında öldürülmüş ve iki yavrusu yetim kalmıştı. Günlerce süren bir yas tuttu Nevvar Çok sevdiği kocası onu iki çocuğuyla bırakıp gitmişti. Göz pınarları kuruyuncaya kadar gözyaşı döktü. Ama nafileydi. Feryat ve figanı gideni döndüremezdi. İçinin acısını yavrularını bağrına basarak gidermeye çalıştı. Kocası ölmüştü ama... Bir anne olarak onları koruyup kollamak artık onun vazifesiydi. Medine'nin anarşi ortamında iki çocuğuyla yaşamak dul bir kadın için hiç de kolay değildi. Hem onları yetiştirecek hem de savaş şiddetinden koruyacaktı. Nevaratun bir zaman sonra Necar oğullarından İmare bin Hazmile evlendi. Bir hayat arkadaşıyla hayatın zorluklarına karşı daha iyi mücadele edecek ve çocuklarına daha rahat bakabilecekti. Yıllar yılları kovaladı. İslam'ın güneşi Mekke'den çıkıp Medine semalarını selamlamaya başladı. Mekkeli müşriklerin büyük bir şiddet ve mukavemetle karşı koydukları bu yeni din, kendine Medine'de gelişebileceği bir yer arıyordu. Medineliler, İslam'ı ve Müslümanları bekliyorlarmış gibi kucak açtılar. Aslında gibisi fazlaydı. Zira onlar yüzyıllardır Yahudi alimlerinden duydukları Mekke'de çıkacak ve daha sonra Medine'ye hicret edecek son peygamberi bekliyorlardı. İslam'ın kutlu çağrısı Medine'de duyulunca pek çok kişi hiç tereddüt etmeden İslam'a teslim oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab bin Umeyr'i tebliğ vazifesi için Medine'ye gönderdiğinde Umare bin Hazm Hemen onu ziyaret etti. Ona İslam'ı sordu. ''Ya Mus'ab, senin dinin insanları neye davet ediyor?'' Mus'ab büyük bir heyecanla anlatmaya başladı. İslam, insanları kainatın ve tüm varlıkların yaratıcısı olan Allah'a ve onun Resulü Muhammed'e imana davet ediyor. Kendi ellerinizle yapıp, Tanrı diye taptığınız, ibadet ettiğiniz putların hiçbir değeri olmadığını Onların hiçbir güç ve kuvvete sahip olmadığını söylüyor. Mus'ab anlattıkça anlatıyor, onu çevreleyenlerle birlikte Ümare de büyük bir dikkat ve ilgiyle onu dinliyordu. Kur'an ayetlerinden, Hazreti Peygamber'den söz ediyordu Mus'ab. Hele okuduğu ayetler herkes için hayranlık doluydu. Ümare, İslam'ı ondan dinlettiğinde kalbi İslam'ın hakikatine açıldı. İslam'ı ve Müslümanları daha yakından tanıdıkça nihayet kelime-i getirerek Müslüman olmakla şereflendi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ümare hemen eve giderek Karışnevar Hatuna Müslüman olduğunu müjdeledi. Ona Musab bin Umeyr'den dinlediği hakikatleri anlattı. İslam'ın ne kadar yüce ve büyük bir din olduğunu ona anlattı. Nevvar Hatun, yıllar önce gördüğü rüyayı hatırladı. Renkli ve güzel dokumaların örtülü olduğu Kabe'nin üzerinde yürüdüğü rüyayı. İslam'a girmesiyle yorumladı bunu. Gerçekten de Kabe, putlardan temizlenip en güzel haline İslam'la kavuşacaktı. İşte Nevvar Hatun, bu hakikati yıllar önce rüyasında görmüştü. O günden sonra, Hayatları tamamen değişti. Bütün zamanlarını İslam'ı öğrenmeye adadılar. Özellikle Ümare, Musab bin Umeyr'in sohbetlerine katılıyor, öğrendiklerini gelip eşi ve çocuklarını anlatıyordu. İslam, Medine'de neş-i neva bulmuş, Müslümanların sayısı hızla artıyordu. Medine'li Müslümanlar büyük bir aşk ve şevkle İslam'a yönelmiş ve Medine'yi adeta bir İslam şehri haline getirmişlerdi. Nevvar binti Malik bu durumdan son derece memnundu. Çok geçmeden Medine'li Müslümanlar toplanarak Hz. Peygamber'e biat etmek üzere Mekke'ye gitmeye karar verdiler. Ümare de gidecekler arasındaydı. Nevvar Hatun kocasının gideceğini duyunca çok heyecanlandı ve Hz. Peygamber'den haber getirmesi umuduyla kocasını Mekke'ye yolculadı. Medine'den Mekke'ye giden 75 kişilik Müslüman kafilesi Mekke yakınlarındaki Akabe mevkiinde konakladılar. Mekke'de Müslümanlar için can güvenliği olmadığından Hazreti Peygamber böyle emretmişti. Bir yıl önce burada yine Medine'den biat etmeye gelenler vardı. Sayıları 12 olan o küçük topluluk şimdi bereketlenmiş ve büyümüştü. Bütün kafilede olağanüstü bir heyecan vardı. Hazreti Peygamber'i görecek olmanın ve onunla tanışacak olmanın heyecanı içindeydiler. Nihayet Hz. Peygamber beraberinde amcası Hazreti Abbas'la birlikte geldi. İlk sözü o aldı ve Medine eşrafına seslendi. Ey Yesripliler! Siz de bilirsiniz ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizdendir. Bu benim kardeşimin oğludur ve bana insanların en sevgilisidir. Eğer siz onu tasdik edip, kendisinin Allah'tan getirdiklerine iman ediyor, onu alıp yanınıza götürmek istiyorsanız, yardımsız bırakmayacağınıza, aldatmayacağınıza dair sizden kesin bir söz almak istiyorum. Abbas konuşurken, Peygamberimiz aleyhisselam tebessüm ederek onu dinledi. Bunun üzerine Hz. Esad bin Zürale, Peygamberimizden söz hakkı istedi. Ya Resulallah, bize izin ver de canını sıkmaksızın ve senin hoşlanmayacağın bir şeyle itiraz etmiş olmaksızın sadece sana icabetimizi ve imanımızı doğrulamak üzere ona yani Abbas'a cevap verelim buyurdu. Suçlayıcı olmaksızın ona cevap veriniz buyurdu Allah Resulü. Sözcünüz kim ise o konuşsun ve konuşmasını da kısa tutsun. Çünkü müşriklerin casusları sizi gözlemektedirler. Şayet sizin bu durumunuzu öğrenecek olurlarsa yaygara yaparlar. Siz de sıkıntıya düşersiniz. Esad bin Zürare konuşmasına başladı. ''Ya Resulallah, biz senin Allah'tan getirdiklerine inanarak ve kalplerimize yerleşen bir marifetle tasdikte bulunarak sana biat edeceğiz. Biz Rabbimize, senin Rabbine biat edeceğiz.'' Allah'ın kudret eli ellerimizin üzerindedir. Biz kendimizi, çocuklarımızı ve kadınlarımızı savunduğumuz ve koruduğumuz şeylerden seni de savunacak ve koruyacağız. Eğer biz bu ahdimizi bozarsak, Allah'ın ahdini bozmuş, bedbaht ve yaramaz kimseler olmuş oluruz. Ya Resulallah, bu sana karşı bizim sadakat yeminimizdir. Yardımına sığınılacak olan ancak Allah'tır dedi ve sonra da Hazreti Abbas'a dönen Hazreti Esad ona da şöyle dedi. Kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söyledin ya Abbas. Biz yakın uzak bütün akrabalarımızda ilişkilerimizi keserek şehadet etmiş bulunuyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür. Allah onu yanındaki Kur'an'la göndermiştir. Kendisi asla yalancı değildir. Getirdiği Kur'an'da insan sözüne benzemez. Resulullah Aleyhisselam hakkında seni tatmin edecek sözü bizden alma isteğine gelince, Resulullah için bizden istediğin sözü al. Hz. Abbas radıyallahu an ikna oldu ve içi rahat etti. Peygamberler Sultanı bu seçkin insanlardan o kadar çok memnun olmuştu ki, güller gibi gülümserken yıldızlar da ayda gölgede kalmıştı. Bu özel ve seçilmiş topluluk karşısında Peygamberimiz Aleyhisselam önce Kur'an okudu. Efendiler Efendisi'nin dilinden dökülen Kur'an'ın nuru gönüllerini sarıp sarmaladı. Huşu içinde dinlediler. Peygamberimiz Aleyhisselam daha sonra... İslam hakkında genel bilgi verdi. Güce Rabbim için sizden istediğim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamanız ve O'na ibadet etmenizdir. Kendim için isteğime gelince, Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeniz, beni ve ashabımı barındırmanızdır. Bana ve ashabıma yardımcı olmanızdır. Kendinizi ve ailenizi savunduğunuz ve koruduğunuz şeylerden, bizleri de savunup korumanızdır hanımlarınızı ve çocuklarınızı savunup koruduğunuz şeylerden, beni de savunup koruyacağınız hakkında sizinle beyat yapayım. Medine'nin bu seçkin insanları büyük bir coşkuyla atıldılar. Ey Allah'ın Resulü! Seni hak din ve kitapla peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki, kendi canımızı ve çoluk çocuğumuzu savunup koruduğumuz şeylerden seni de koruyacağız. Ne istersen işte hazırız de biat et ya Resulallah, biz vallahi savaş ve silah herleriyiz. bu bize ecdadımızdan miras kalmıştır, sana biate hazırız ya Resulallah'' dediler. Peygamberimiz aleyhisselam bundan da çok memnun kaldı, hemen ardından da şöyle buyurdu, ''Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız, hırsızlık etmeyeceksiniz, çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz.'' Hiçbir kimseye hiçbir şekilde iftirada bulunmayacaksınız. Hiçbir işte bana karşı gelmeyeceksiniz. Bu şartlarla sizden beyat alıyorum. İçinizden kim ahdine vefa gösterir, sözünde durursa, onun ecir ve mükafatı Allah'a aittir. Kim sözünü bozarak bunlardan birisini işler de, bu yüzden dünyada azaba uğrarsa bu azap, onun için bir kefaret ve temizlik olur.'' İşlemiş olduğu suçu Allah'ın örtüğü kimsenin işi ise Allah'a kalır. Allah dilerse ona azap eder, dilerse onu affeder. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek ellerine sarılan sahabide her biri tek tek şöyle söz veriyordu. Genişlikte ve darlıkta, sağlıkta ve hastalıkta, kolaylıkta ve güçlükte, her anımızda, sevinçli ve kederli zamanlarımızda ''Her zaman ve her yerde senin emirlerine isteyerek boyun eğecek ve nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğiz. Allah yolunda yürürken kınıyanların kınamasından korkmayacağız.'' dediler. Nevvar Hatun, kocası Ümare'yi heyecan ve merak içerisinde karşıladı. Zira o, Hazreti Peygamber'i görme ve dinleme şerefine nail olmuş... Ve ona biat etmişti. Şimdi tüm ayrıntılarıyla bu kutlu yolculuğu ve gördüklerini öğrenmek istiyordu. Ümare çocuklarını topladı. Onlara Hz. Peygamber'i ve onun kendilerine söylediklerini bir bir anlattı. Onlar sanki Hz. Peygamber'in yanındaymış gibi o anları yaşadılar. Nevvara Hatun çocuklarının terbiyesiyle çok yakından ilgilenmişti. Ümare'den de Malik isminde bir çocuğu olmuş ve üç erkek evladının adeta üzerine titriyordu. Özellikle büyük oğlu Zeyd bin Sabit, İslam'ı öğrenmek hususunda çok gayretliydi. Musab bin Umeyr'in meclisini sık sık ziyaret eder ve Kur'an ayetlerini ezberlerdi. Henüz 10 yaşlarında olan Zeyd, Hazreti Peygamber Medine'yi şereflendirmeden önce tam 17 sureyi ezberlemişti. Onun ilme düşkünlüğü Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra da devam etti ve ashabın alimleri arasında önemli bir yere sahip oldu. Hazreti Peygamber, Medine'ye hicret etmeden önce namazları Müslümanlara esat bin Zürare kıldırıyordu. Rafi bin Amr'ın oğulları, Sehil ve Süheyl'in harmanlarının yeri mescid olarak kullanılıyordu. Ne var adun, ne zaman mescide namaz kılmak için gitse, Hz. Peygamber'in kendilerine namaz kıldırdığını hayal ederdi. Hz. Peygamber'in gelmesi yakındı ve onlara namaz kılacağı günler elbet bir gün gelecekti. Son akabebiyatının üzerinden bir yıl geçmiş, ve Medinelilerin özlemle bekledikleri gün nihayet gelmişti. Hazreti Peygamber Medine'ye geliyordu. Bu haberle bütün şehirde sevinç ve heyecan rüzgarları esmeye başladı. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla bütün Medine halkı günlerce şehrin dışında beklediler. Nevaratun büyük buluşmayı sabırsızlıkla bekleyenlerin arasındaydı. Hazreti Peygamber Medine'ye, Onların coşkulu tezahüratları arasında girdi. Nevvaratun için diğer bir sevinçse, Hazreti Peygamber'in hemen yakınındaki komşusu Ebu Eyyübel Ensari'nin evinde kalacak olmasıydı. Ebu Eyyübel Ensari'nin evinde Hazreti Peygamber'e ilk beyat eden kadınlardan oldu. Canı pahasına, İslam davası uğruna mücadele edeceğine dair söz verdi. Hazreti Peygamber o sözü kabul etti. O günden sonra diğer ensar kadınları gibi o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet etme yarışında en önde oldu. Oğlu Zeyd ile Hazreti Peygamber'e sık sık en güzel yiyeceklerden gönderirdi. Ve Hazreti Peygamber'in şu duasına mazhar oldu. Allah sana ve annene bereket ihsan etsin. Bu duanın bereketiyle Zeyd, Hazreti Peygamber'in ve onun seçkin sahabilerinin yanında ilim ve irfan tahsil ederek, büyük bir alim oldu. Nevar Hatun ise, Hazreti Peygamber'e komşu olması sebebiyle Allah Resulüne ve onun ehli Beytine hizmet etme bahtiyarlığına nail oldu. Onlar, İslam'a ve Hazreti Peygamber'e hizmet yarışında en önde oldular. Ve kıyamete kadar, sönmeyecek en parlak yıldızlar arasına adlarını yazırdılar. Salatü selam, âlemlerin efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aziz ve pak ailesine ve her biri birer yıldız olan sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde